yedincisi sayfa 158'de Kevseri'den naklen diyor ki Ömer'in Abbas ile istiskası, dikkat ediniz Kevseri'den naklederek diyor ki Ömer'in Abbas ile istiskası yani ondan Abbas ile tevessül etmesi Ömer'in Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir nidayı işitemeyen meyyit olmasından, yani ölmüş olmasından ve Allah nezdinde onun itibarının, mevki ve makamının yani cahı olmamasından kaynaklanmış değildir. Haşa, böyle bir anlayış apaçık bir iftira olmuş olur demekte. Dikkat ediniz. iddiaya bakınız. Hoşafçı'nın iddiasına bakınız. Hoşafçı diyor ki sakın ha kimse şöyle düşünmesin. Yani Ömer radıyallahu anh, Abbas radıyallahu anh e, anhilete ve sülde bulundu. Bundan maksat diyor Resulullah aleyhissalatü ve işitemeyen ölü olmasından değildir. Ya da diyor bu onun diyor Allah nezdinde bir iti onun itibarının nevki ve makamının cah olmamasından kaynaklanmış değildir diyor. Böyle bir anlayış apaçık bir iftira olmuş olur. allah Ekber vallahi siz Resulullah'a iftira etmektesiniz Aleyhisselatü Vesselam. Siz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iftira etmektesiniz. Hoşafçı bu sözle aklınca okuyucuya yani yazdığı bu eserde aklınca okuyucuya Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın zatıyla tevessülü meşru görmeyenlerin onun Allah nezdinde itibarı, mevki ve makamı olduğunu kabul etmedikleri için bunu meşru görmediklerini ima etmeye çalışmaktadır. Yani kendince eee Resulullah Aleyhissalatu vesselamı zatı ile tevessül etmeyi meşru görmeyenlerin aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın in Allah'ın indindeki itibaranı yok saymaları yani selefileri bununla itham etmekte veya onun mevki ve makamının olduğunu kabul etmedikleri için bunu söylemektedirler imajını ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Oysa apaçık olmasa da iftira asıl budur. Hoşafçı ve herkes şunu iyi bilmelidir ki bizler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın veya Sair Enbiya'nın yani diğer Enbiya'nın ya da Evliya ve Salihlerin zatıyla tevessül meşru değildir derken haşe onların Allah nezdindeki itibarlarını mevkilerini makamlarını vecahlarını asla ve kat'a inkar ediyor değiliz. Yani bizim bizim Enbiya'nın Nebi Aleyhisselatü de dahil olmak üzere bütün Enbiya'nın ve salih kimselerin tevessülünün meşru görmememiz, onların Allah katında bir itibarlarının ve mevkilerinin olmadığı manasında e, bunu ifade etmiyor ve bu manada bunu söylemediğimizi e, haber veriyoruz. Aynı şunun gibi Hani biliyorsunuz haşa onlar Muhammed eşittir Allah veyahut bakarsınız ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam haşa yani Cebrail'e vahyi kendi veriyor gibi sapıtça yani onlar bu sözleriyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı methettiklerini veya makamının hakkını verdiklerini mi zannediyorlar? Doğrusu bu fasit bir akidedir. Bizler Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ı sevmede, onun sünnetine ittiba etmede, ihtilaf ettiğimiz konularda onu hakem tayin edip vereceği hükme, kalbimizde hiçbir sıkıntı duymadan teslim olmada inşallah insanların en gayretlileriyiz. Ona olan sevgimizle bağlılığımız, şiirler okuyup ilahiler söyleyip yalancı gözyaşları döktükten sonra sıra sahih sünnetiyle amel etmeye ihtilafta onu hakem tayin edip vereceği hükme teslim olmaya gelince türlü bahanelerle Buhari ve müslimin ittifak ettiği hadisler bile olsa inkar etmeye inkar edemediklerini de falan ve filanın görüşlerine uymuyor diye amel etmeye layık görmemeye yeltenen hasmımızınki gibi değildir. Bizler, elhamdülillah, onun sahih sünnetiyle amel etmeye, bu amelin, kimin görüş, düşünce ve iştihadına aykırı olduğuna iltifat etmeden, hazırız. Ve inşallah, buna iltizam ediyoruz. Taklit ettiğimiz, İmamımızın görüşüne aykırı bir ayet veya hadis varsa, onu peşinen mensuh veya tevile açık ilan ederek, Rabbimizin kitabı ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetini arkaya atmaya hazır hasmımız gibi yatmıyor, kitap ve sünnete aykırı olan görüş kimden sadır olursa olsun, hata kabul edip reddederek tercihimizi hata yapması muhtemel alimin iştihadından değil içinde hata olması mümteni Rabbimizin kitabı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetinden yana yapıyoruz. Aynı, aynı İbn Abbas radiyallahu anh'ın dediği gibi o Allah ve Resulü böyle emrediyor veya böyle buyurdu dediği zaman birileri çıkıp mesela derdi ki Ebu Bekir ve Ömer şöyle diyor. O da diyor ki bunun üzerine İbn-i Abbas sadiyallahu derdi ki Ben bunları helakta görüyorum. Ekule kal الله ve kaler Resul ve yakulune kal Ebu Bekir ve Anh. diyor ki ben onlara diyorum ki Allah ve Resulü böyle buyurdu onlar bana diyorlar ki Ebu Bekir ve Ömer böyle buyurdu ama İbn Abbas bugün bırakınız Allah Resulü S.A.V'in sözüne karşılık Ebu Bekir ve Ömer'in sözünü Ebu Bekir ve Ömer'in sözünü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in sözüne tercih edin edenlere ...onları helakta görüyorum demesini... ...acaba bugün... ...acaba bugün... ...falanca... ...sapığı... ...falanca istikametsizi... ...falanca... ...akidede... ...akidede... ...fesada uğramışları... ...falanca bidatçıları... ...falanca hurafecileri... ...falanca köşe yazarlarını... ...ve bunların görüşlerini... ...falanca demokrasiden etkilenmiş... Ve bunun müntesibi olmuşları görüp de bunların görüşlerini Allah ve Resulü'nün emirlerine tercih edenlerini görseydi acaba İbni, İbni Abbas ne derdi? Ebu Bekir ve Ömer böyle diyor diyenlere ben onları helakta görüyorum diyen Ömer İbni Abbas acaba bunları görseydi ne derdi? Ve biz Allah ve Resulü'nün emrine pazarlıksız teslimiyeti, imanın bir gereği kabul ediyoruz. Okuyucu, içindeki hadislerin sahih olduğunu, ümmetin kabulle telakki ettiği, Buhari ve Müslim gibi kitaplardan birini eline alıp, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden birini bile terk ettiğimi, Görürseniz peşimden gelmeyi bırakın diyenlerin yanlarına gitsin de bu sahih sünnetlerle amel etmeye ne kadar hazır olduklarını filan ve falanın görüşüne uymuyor diye türlü bahanelerle bu sahih sünnetleri ihtiva eden sahih hadisleri inkar edip atıl duruma getirdiklerini bir görsün. Ve diğer bir cevabımız sekizincisi sayfa 159'da selefilerin aslında onların iltizam etmediği bir şeyle onları ilzam etmeye çalışarak Şevkani'nin peygamberle hayatında tevessül sabit olmuştur. Ayrıca vefatından sonra ondan başkasıyla da sahabenin Sukuti icması ile tevessül sabit olmuştur'' sözlerini aktarmaktadır. Yani sayfa 159'da bütün oyun ve iftiraları aynı e, kitabın birçok yerinde görüldüğü gibi sayfa 159'da da selefilere bir iftirada daha bulunarak aslında onların iltizam etmediği bir şeyle onları izlam etmeye çalışarak Şefkani'nin şu şöyle Şefkani'ye dayandırarak şöyle söylüyor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 dahili ve harici karinelerle ispat edildikten sonra Şevkani'nin bu yanlış anlayışı selefiler için hiçbir şey ifade etmez. Dahası onu mezhepsiz selefi ve vahhabi olarak gören siz yani hoşafçı ve camiası halefiler için de bir şey ifade etmez. Yani siz ona zaten muhalifsiniz. Şimdiye kadar Şefkani'yi siz delil görmezken Allah ona rahmet etsin. Siz nasıl olur da onun bu sözünü Selefilere karşı bir delil, kendi görüşünüze bir delil olarak getirmektesiniz. Onun bu sözü Selefileri bağlamadığı gibi sizin yanınızda vahhabi olan, mezhepsiz olan ve Selefi olan İmam Şefkani Rahimeullah'ı da aynı şekilde o kişi o sizin yanınızda bir şey ifade etmediği için onun bu sözü de sizler için delil olamaz. Ortada sahabenin icması olduğu hakikattır. Ancak bu icma Şevkani'nin yanlış anlayışı üzerine bina ettiği gibi bir başkasının zatıyla tevessülün caiz olduğu üzerine değil bizim karinelerle ispat ettiğimiz gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zatıyla tevessülün meşru olmadığı üzerine akdedilmiştir. Yani biz bütün karineleri ortaya koyduk ve ispat ettik ki Allah'ın izniyle at açık bir şekilde bu derslerde ve bu reddiyede görülmektedir ki burada kastın Abbas adı Allah'ın zati ile değil, Abbas adı Allah'ın duası iladır. Niçin? Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayatta ile hayatta olduğu halde biz ee, ya Rabbi Ömer radıyallahu anh öyle diyor Ya Rabbi biz Nebin aleyhissalatü vesselam ile tevessülde bulunurduk. Ey yani o hayattayken ondan yağmur duası isterdik. Şimdi onun duasıyla ile tevessül ederdik. Şimdi o hayatta değil. Şimdi biz onun amcası olan Abbas ile tevessül ediyoruz diyerek aynı Nebi aleyhissalatü vesselam hayatta iken ondan ne istemişlerse ne beklemişlerse onun vefatından sonra Amar radıyallahu anh bunu defalarca Abbas radıyallahu anh'ten istiskada bulunmasını istemiştir. Dokuzuncusu sayfa 165 ve sonrasında içeriği Amar radıyallahu anh'in bir başkasıyla değil de neden Abbas radıyallahu anh ile tevessül ettiğinden ibaret olan bunun sebebini Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Abbas radiyallahu anh'ı babası gibi görüp ona hürmet etmesi olarak açıklayan zayıf bir rivayetle bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışmaktadır. Sahih olduğu takdirde bile bu söylediğimizden başka bir şeye delil olmayacak olan bu rivayette zaten isnadındaki Davud bin Ata nedeniyle zayıftır. Davud için İmam Ahmet hiçbir şey değildir. Ebu Hatim kavi yani güçlü değildir. Hadisi zayıf ve münkerdir demiş Ebu Hatim. Darakutni metruktur. Buhari ve Bu Zura ise münkerul hadistir demektedir. E, yani bir hadis var bir şey ee, sözde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ee, Abbas s.a.v. babası gibi gördüğünden ki bu bir zayıf bir haberdir. Niçin? Çünkü e, bu rivayette ismi geçen Davud bin Ata nedeniyle onunla ilgili demin e, Selefimizin ne söylediğini ifade ettik. Ki sahih değildir. E, zayıf bir haber, zayıf bir hadis. Ancak buna rağmen bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yani o demek istiyor ki e, hoşafçı. İşte bundan ötürü ama radıyallahu var. biliyordu ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Abbas'ı babası gibi görüyor. Bu sebeple onunla tevessülde bulunuyordu. Gerçekten bu onun zatı ile tevessüle yine de delil değildir bu getirdiği e, zayıf hadise, hadis bile bu anlamda içinde böyle bir illet yoktur. Yani burada Abbas Radiyallahu Zati ile tevessül ettiğine dair bir delil yine yoktur. İbn Hibban'da hadislerde vehmi çoktur. Kimle ilgili? Demin ismi geçen Davud bin Ata ile ilgili diyor ki İbn Hibban, hadislerde vehmi çoktur. Hatasının çok oluşundan ve doğrularına galip gelmesinden hiçbir surette onunla ihticac edilmez demektedir. Yani onun sözüyle hüccet oluşmaz demektedir İbni Hibban. Onunla ilgili biliyorsunuz İmam Ahmet az önce ifade ettiğimiz gibi o hiçbir şey değildir demiş. İbni Hatim ise güçlü değil. Hadisi zayıf ve münkerdir. Darakut Nis'e metruk olduğunu söylemiştir. Hatta Buhari ve Ebu Zura onun münkerul hadis olduğunu söylemişlerdir. Yani ondan hadis alınmaz demişlerdir. Özetle i̇bn Hacer'in de söylediği gibi ismi geçen veud bin ata zayıftır. Sayfa 167'de Elbani Rahimeullah'ın iddiasını zayıflatacağından dolayı Zehebi'nin sözünü makasladığını ifade ettikten sonra Zehebi'nin sözünü şöyle aktarıyor. Bu rivayet Banyasi'nin cüzünde ali, ravileri daha az ve en az diğerinin ravileri kadar değerli veya onlardan daha kıymetli bir isnatla mevcuttur. Benzeri bir rivayet İbni Abbas'tan sahih olarak gelmiştir. Davud ise metruktur Elbani'nin bunu söyle, söyle, söylememesine ne demeli? Diyor yani kendine göre... Elbanın, Elbani'nin iddiasını zayıflatacağından e, zayıflatacağı kanısıyla. Hoşafçı ilim ehlinin tabirlerine ecnebi olduğu için Banyati'nin cüzünde Uluv ile olan bu rivayetin aynı Davut yoluyla ancak hakimin şeyhlerinden bir veya daha fazla eksik rabilerle bulunduğunu anlamamaktadır. Parantez içine iştahlı iştahlı Ali'nin tanımını yazmaya çalışırken gözünün önündeki Zehebi'nin benzeri bir rivayet Enes'ten sözünü İbni Abbas'tan diye yanlış aktarmaktadır. Böylelikle yapılan yanlışlarına hatalarına ciddi ve e, bariz olarak bir yeniz daha eklemiştir. Hoşafçı bunların Elbani'nin iddiasını ne şekilde zayıflatacağını bize anlatırsa biz de Elbani'nin bunu söylememesine ne cevap vereceğimizi düşünürüz. Davut'tan bahseden Elbani'nin bütün bunları aktarmasına ne gerek var ki? Sayfa 167'de diyor ki Elbani Zübeyr bin Bekkar ile Belazuri'nin senetlerindeki farklılığı yerini göstermeden sanki kendisi bulmuş gibi Fetulvari'den alıp hemen çelişki yani ızdırabı gördü ve keşfedi verdi. Ama İbni Hacer'in Zeyd'in iki şeyhi olabilir dediğini söylemedi. Öyle ya, olabilir ki önce babasından olmuştur, sonra İbni Ravadan alma şerefine kavuşmuştur. Veya aynı hadiseye şahit olan babasını ve İbni Ömer'i Ömer dinlemiştir. Engel ne? Hevanın esiri olmak mı? Diyor. Yani böylelikle İbni Elbani Rahimeullah'a iftiralar atmaya çalışmaktadır. Buna son olarak cevaplarımızı verelim. Bir, ızdırap söz konusu rivayetin zayıflanmasındaki yegane sebep değildir. Davud'un metruk olduğunu söyledikten sonra Davud'dan rivayet eden Said ebni Beydullah el-Muzeni'nin de tercümesini bulamadığını söyleyen Elbani sonra bir de senette ızdırap var diyerek üçüncü bir vecihten bahsetmektedir. İki aynı sayfada bu konudaki umdenin Fethul bari olduğunu ve Hişam'ın siyakını göremediklerini söyleyen Elbani bu sözüyle ızdırabı oradan gördüğünü zaten ifade etmekte iddia edildiği gibi yerini göstermeden kendi bulmuş gibi yapmamaktadır. Üçüncüsü İbni Hacer'in Zeytin iki şeyhi olabilir şeklindeki ifadesi, olsa olsa ilim ehlinden sadır olmuş acayipliklere bir örnek olabilir. Olsa olsa ilim ehlinden sadır olmuş acayipliklere bir örnek olabilir. Böyle bir ihtimal iki sahih rivayet arasındaki böyle bir ızdırap iddiası üzerine söylenebilir. Buradaki isnadın, Zeyd'e kadar olan bölümü sahih değil ki böyle bir ihtimal varit olsun. Yani buna engel hevanın esiri olmak değil budur. Dördüncüsü, Hişam'ın Zeyd'ten yaptığı rivayetin siyakı nedir? Bilmiyoruz ki Davud'unkine muhalif midir, değil midir? Ona göre konuşalım veya bakalım. Evet, bu en son yine hoşafçının yanılgıları veyahut hevasına uygun hüccet oluşturmak çabasına okuduğumuz Amar radıyallahu anh Abbas radıyallahu anh ile tevessülü, ey onun duası ile tevessülünün ne olduğunu, bundan ne anlamamız gerektiğini ve bunun ashabın anlayışında bu şekliyle işlediğini Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem hayatta iken onun duasıyla o vefat ettikten sonra salih bildikleri kimselerin duası ile istiska yaptıklarına delil olduğunu görüp e, burada paylaştık. İnşallah bundan sonraki dersimizde Fatıma binti Esed radıyallahu anh'ın defni ile ilgili rivayeti burada paylaşacağız. Ee, Fatıma binti Esed'in Defni ile ilgili rivayeti yine e, o delil olarak ortaya koydukları e, hüccet olarak gösterdikleri ancak e, baştan gerçekten hem akli hem nakli olarak birçok cevap verdik birçok karinenin olduğunu gösterdik aslında bu olayla onların sözüne hiçbir hüccet olmadığını zat ile tevessüle hiçbir hüccet olmadığını gördük ee, Allah Resulü Aleyhisselatü e, yani mesela şu sözü gerçekten e, akıl bunu kabul etmiyor. Kalpler bunu reddediyor. Yani Amar radıyallahu Anh'in Abbas radıyallahu Anh ile tevessül etmesi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü işitmeyen veya ölmüş olmasından değil böyle bir şey söylenebilir mi? Halbuki Allah Azze ve Celle diyor ki Muhammed ölecek, siz de öleceksiniz. ve Vesselam. Doğrusu bu konuda bizi ashabın akidesiyle rızıklandıran Rabbimize hamd ediyoruz ve bizi her türlü şirkten, fitneden, sapıklıktan ve bid'attan uzak kılmamızı kılmasını yüce Rabbimizden diliyoruz. Böylelikle dersimi noktaladım ve hadihi vallahu alem ve sallallahu ala muhammedin Muhammed ve ala ali Muhammed subhanakallahumma bihamdik